Fecir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ant tan yerinin ağarma vaktine On geceye, çifte ve teke Yola koyulduğu zaman geceye Nasıl bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı? Görmedin mi ne yaptı Rabbin at kavmine? Sütunlarla dolu ireme ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semud kavmine ve kazıklar sahibi Fıraun'a? Bunlar ülkelerde azıp zulmetmişlerdi ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin üzerlerine azap kamçısını yağdırı verdi. Çünkü Rabbin tam gözetleme yerindedir. Tam bir biçimde gözetlemektedir. İnsan böyledir. Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa Rabbim bana ikramda bulundu der. Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa Rabbim bana ihanet etti der. Doğrusu şu ki siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz. Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz malı devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz. İş böyle gitmeyecektir. Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde, Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan, ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var? Der ki, keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim. O gün hiç kimse onun azabı gibi azap edemez ve hiç kimse onun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey sükûna kavuşmuş benlik dön Rabbine razı etmiş ve razı edilmiş olarak gir kullarımın arasına gir cennetime.